Allah'ın Rijim, Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Alhamdulillahü Rabbi Lameen. Ve Salat ve Selam Allah Ala Ali ve Sahib ejmâin. Ya Allah ya Mu'in, Ya Hânan, Ya Menna, Ya Kârim, Ya Kâfir, Ya Rahim, Ya Rahman. Mâulana İmam Rabbani, Dervişlere muhtaç olmadığı halde, gerek mali imkanı, gerekse siyasi imkanı çok iyi olmakla birlikte, Eylullah'tan müstahni kalmakla birlikte, yani maddi planda hiçbir efendim, ee, ihtiyacı yok. Bununla birlikte, bununla birlikte,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 Sultan şimdi devamla buyuruyor ki, bu muhabbet tamam, iyi, güzel has, fakat muhabbet ve aşk normalde güzeldir, iyidir de ee, gerek meşayih, gerek Allah dostları, gerekse alimler bazı güzel şeylere kayıtları koyuyorlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ittibadan bahsediyor. Efendimizin izinden gitmekten bahsediyor ama böyle çıplak baktığın zaman tamam, bir kelime-i getir, bir şeyler söyle vesaire oldu bitti gibi ben de Muhammed Mustafa'ya ittiba ettim anlıyor insan öyle değil ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kayıt koyuyor لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ حُسْوَةٌ Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sizin alabileceğiniz örnek hayat vardır diyor Cenab-ı Hak bize söylüyor bunu ama arkadan kayıt koyuyor, لِمَنْ كَانَ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 sen bir mal imal ediyorsun, bu mal efendim, TSE, Türk standartları Enstitüsünden kalite markası alırsa, piyasada o rağbet görüyor, kalite kontrolü yapmıştır. TSE damgalı olursa, o mal tamamdır, rağbet görür. Mahabbet, tamam eyvallah. Amma ve lakin, mahabbetin de bir kalitesi olacak diyelim Rabbani, eğer mahabbete prim vermiyorlar. Sultan buyuruyor ki, فَيْزَسْتَوْلَتْ هَذ۪ي الْمَحَبَّةُ بِعِنَائَةِ اللّٰهِ سُبْعَانِهُ Bak bu Mevla'nın dostlarını seviyorsun, bunlara hürmet ediyorsun. İstigna ruhun olmakla birlikte yani senin onların maddi noktada veyahut da güç ve otorite noktasında ihtiyacın olmamakla birlikte. Bu gösterdiğin muhabbet var ya, bu muhabbet seni tamamen kaplarsa, yani suya girdin de nasıl? E, daldın suya, su senin tarafını kapladı, Ha, o limitte, o kalitede bu muhabbet eğer seni istila ederse, yorganın seni istila ettiği gibi, ve galebet, bu muhabbet sende hakimiyet sağlarsa, alâ necîn, ama bu muhabbet var ya, öyle güzel olacak ki, öyle bir tarz olacak ki, لَا تَتْرُكُو غَيْرَهَا fil kalbi. İnsan kalbinde, insan kalbinde o muhabbetten başka muhabbet bırakmıyor. Yani yıktı götürdü seni. seni. Sevginin dışında, sevgilinin dışında kalpte ne var ise A'dan Z'ye bunları silip götürmüştür. Bir evin bir tane kiracısı olur. Diyelim bir arsanın bir tane tapusu olur. E insan kalbi bir sürü şeye e, yataklık yaparsa bu sevgiye not vermiyorlar. İnsan kalbi umraniye çöplüğü değil, insan kalbi halkalı çöplüğü değil. İnsanın bir mabudu vardır, bu kalp ona ipoteklidir. Bu ipoteği kaldırmak imtihar demektir. Eğer muhabbet böyleyse, Resul-i sellem e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce işe bir takım putları yıkmakla başladı.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 Şey sadece insan o noktada öyle olmalı ki, İmam Rabban devamlı buyuruyor ki, وَذَالِتِ تَعَلُّكَاتُ الْاُخَرُ عَنِ الْقَلْبِ الْتَمَامِ Kalpte diğer bütün ilişkiler ortadan kalkacak buyuruyor. Sadece ve sadece mahbubun sevgisi, sevgisi, sadece sevgilinin aşkı seni diyelim affedersin komaya sokacak.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 ki İmam Murat anladığı anladığı ve anlatmaya çalıştığı o kalitede bir aşk. Yani seni alıp başka alemlere getiriyor. Konuş deseler sana peki o sevgiden başka bir şeyi konuşmuyorsun, konuşturmuyorsan muhabbet. Böyle bir aşk eğer Allah'a besleniyorsa senin bu muhabbetin tamamdır. Şeyh Sadishi Razi Kudsi'nin eee Güristan'da buyurduğu gibi Gerkesi vasfı o, zimden porsa didil ezbi nişan çe gayet baz. Aşık an, güçte kan, maşuk end, zi güçte avaz. Gerçesi o sv birisi gelse bana dese ki şu Allah'tan bahset dese ki bana Muhammed Mustafa'dan bahset dese ki bana sevgiliden bahset. Bidil ezbinisham cegayet baz. Kalbini kaybetmiş bir insan var diyor senin karşında şu an. Kalp var yok bitti bitti.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 Maşuklar, aşıkları öldürmüştür, şehit etmiştir. Aşık an, aşıklar, maşuklarında sevgililerinde bitmişler, bitmişler. Berneya yed, zügüste gana Ben öldüm ya.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 İmam-ı Rabbani Kudüs-i başka bir mektubunda buyurur ki, Allahu u Teala'dan ilk sudur eden, daha allah Teala kainatı yaratmaya bil fi teşebbüs buyurmadan önce Allah'tan ilk sudur eden buyuruyor. Kainatın asıl mayası, asıl mayası muhabbetle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 Aziz Tayyip Şeyh validemiz radıyallahu anh'a buyuruyor ki لَوَاحِي زُلَيْحَا لَوْرَأَيْنَ جَبِينَهُ لَا اَتَرْنَ فِي الْقَطْئِي الْقُلُبَ عَلَى الْاَيْد۪ينَ Yusuf Aleyhisselam'ı diyor, Züleyha'nın diyor, kardeşleri, Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi ama Resul-i diyor ki, ben ondan daha güzelim diyor.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 o Züleyha'nın kardeşleri var ya, Yusuf Aleyhisselam olan muhabbetlerden dolayı elmayı keseceğine ellerini kesenler var ya, eğer bunlar Muhammed Mustafa S.A.V'in alnını görselerdi, alnını görselerdi, alnını görselerdi, Lezerme fil katil kulu ve alel o bıçaklarla ellerini kesmezler diyor. O bıçakları kalplerine saplarlar diyor. Hacı Tayişe Validemizin Resulü Ekrem'in muhabbeti. İşte bu kadar diyebiliyorlar, o kadar. Aslında muhabbet üzerine konuşmak caiz değil. Çünkü izahı yok. İşte böyle kıyıdan, köşeden işte bir şeyler söyleniyor. Öyle Allah söylüyor. Öyle bir taat, öyle bir lezzet ki tarifi mümkün değil. Mevlana Cevb-i ruhm buyurduğu gibi Hercek o ayem, aşkıra şerhü beyan, çoğun ve aşkı ayem başam, ezan, ezan. Çok konuştum diyor muhabbet üzerinde, çok konuştum aşk üzerinde ama bana bazen böyle nöbet nöbet haller geliyor diyor.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 ez subhanahu wa la fil an tamam seni böyle böyle bir istila etti ki artık kalpte bütün alaka ve ilgiler koptu gitti Ardından da vezaharat levazimul muhabbetin muhabbetin peki gerekleri de ortaya çıkarsa sevginin getirdiği eserler de ortaya çıkarsa elletihiye itaatun mahbubin sevgiliye itaat muhabbet tetikleyecek peki mahbuba e, itaati tetikleyecek Nemrabbani kıdicesi buyuruyor ki mektubunda insan peki ilme düşkünlük göstermeli bir saatlik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 tetikliyor, ateşliyor. Zikrullah, muhabbeti tetikler. Yani işte neyi efendim yani seviyorsan onu sürekli sevmeyi tetikler. Sonra muhabbet ne yapar? Muhabbeti ubudiyeti tetikler, ondan sonra eşittir Allah. Zikir artı muhabbet artı ubudiyet eşittir Allah. Dünyada bunu savaşı veriliyor şu an. Bir kesim diyor ki, hep bizi hatırlayın. He otururken, kalkarken, sağa sola bakarken bize hep peki bizimle meşgul olun. Onlarla meşgul olduğu zaman sonun uçurum." İngiltere'nin İngiltere'de bir müze vardır, British Museum diye. Dünyanın en büyük müzesi. Oradan buradan çaldıkları malları orada gösteriyor millete. Güya bunlar medeniyet varisesi. Orada gördüm. Adamlar camların bile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 Orayı bu sefer başka şeylerin muhabbeti istilal o zaman işte iş bitti, hayat durdu demektir. <gülüyor> Muhabbetin gerekleri diyor, ne ise, ne ise peki bunlar diye ortaya çıkacak diyor neticede. Kalpte mahbubun ve sevgilinin muhabbetinden başka bir şey kalmayacak. وَزَعَرَفْ لَوَازِمُ الْمَحَبَّةِ اللَّتِهِيَ اِطَاعَةُ الْمَحْبُوبِينَ Sevgiliye itaat, Tabi burada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 Efendi Hazretleri murat oluyor. Mahbub deyince de sevgili, herkes sevgili olabilir ama burada murat Cenab-ı Celle Celaluhu. Saniyel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Salisen peki onların izini hasret çeken, onların izini takip eden Mevla'nın dostları. Vel kıyam bi muradihin peki. Muhabbetin gereği, sevgiliye itaat aynı zamanda onun isteğini, muradını yerine getirmektir buyuruyor.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 Aşk, şirk kabul etmiyor arkadaş. Seviyor musun, sevmiyor musun? Önce burada bir anlaşalım, uzlaşalım. Seviyorsan, bedel ödeyeceksin. Lagalgo yok. Bir arabanın direksiyonunda boşluk varsa, arabaya hakimiyet olmuyor işte. O boşluğu kıstırman gerekiyor. Yani bir teneke ki yani, bir boşluğu affetmiyorsa, yap da ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ya Muhammed Mustafa sellem. Eskiden ecdat zamanında ordu, orduda görevli olan yeniçeri askeri evlenmiyordu adam. Niye? Baba diyor ben diyor ben diyor ilahi kelimetullah için kendim feda ettim diyor. Ben şeriatın sancağını o kale'den o kaleye taşıyacağım. O serhadden o serhadde taşıyacağım diyor. Ben savaşa giderken bir daha hanımı düşüneceğim ben ya. Bir daha çılgın düşüneceğim ya. Ben Allah ve Resulü'nün sevgisine karının sevgisine ortak koşamam ben derdi. Yani bu e, sünnet-i seniye muhalif gibi hani gözüküyor ama ama Allah ve Rasulü sevgisi ya şey adamı öyle bir sıkıştırmış ki aklına hanım gelmiyor ya Sahabe-i kerram-ı Ekrem, kiramdan Osman-ı radıyallahu an efendimize geliyor ya Resulallah diyor biliyorsun biz diyor sürekli cihat işiyle meşgulüz diyor yani işte erkek olduğumuz için bazen nefsimiz diyor bizi rahatsız ediyor ya Resulallah diyor. İzin verir misin diyor. Tenassül uzumu keseyim atayım ya Resulallah. Burada bir aşk ekseni var. Resulü Ekrem buyurdu ki İslamiyet'te böyle uzuv kesmekle ibadet anlayışı yoktur buyurdu. Ama madalyanın bir öbür tarafına bak. Muhabbet ne yapıyor sahabeyi? itaatul mahbub ve kıyam bi muradiye ve tehalluk bi akhlaki sevginin peki bir gereği de nedir sevgilinin ahlakıyla ahlaklanmaktır buyuruyor yani senin anlayacağın Tam aşık olmak, bizim efendim argo tabirle sırım sıklak aşık olmak. Bu aşk eğer var ise, Ehlullah'a bu muhabbetin tamam, not alır, buna değer verirler. Ama yoo öyle falan filan, bazılarıyla karşı karşıya kaldığımız zaman dişleri bir gösterir böyle <gülüyor> yapıyor. Ondan sonra hiçbir şey yok vesaire. Asana bir işte suni, sanal, yapmacık bir öpücük veyahut da bir sevgi gösterisi vesaire. Bu neyin sevgisi ya? Ve selamun aleyküm yok. Kafayı kaldırıp indirecek bile. <gülüyor> ben tüccar mıyım lan bana biçlemi gösteriyorsun. Yani yerim seni falan. Mulla Cami rahimeullah taala buyuruyor ki sadece kitap e, e, ve meşgul olan insanlara doğru yolan yolu gösteren e, alimlerin diyor namazı beş vakitdir diyor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 Aşıka sorulmaz diyor, kaç vakit namaz var? Aşıka sorulmaz, sabaha kıldın mı, öğle yıkıldın mı, ikindi yıkıldın mı? Niye? Namaz dışında hali yok ya da mı? Bunlar da var. ahlaki, بِا اَحْلَاكِيهِ Sevgilerin ahlakıyla ahlak, ahlaklanmak gerekiyor. Daha, safiyi <gülüyor> onu sahip olduğu peki vasıflar, o seven de mevcut olacak. Vergine izin işte o zaman yapsul fena fil mahbubi sevgili de fani olmak o zaman diyor o zaman mümkün olacak. Mahbub kimdi? Cenab-ı Celle Celalevo. Bu sevgi ve muhabbet potansiyeline sahip olmadan peki mahbubtaki e, fena hali mümkün olmayacak buyuruyor sultan. Usulü zayeden vusulden mahrum olur. Bayezid-i Be Beslami kudüs e, 313 tane şeyhe hizmet etmiştir. Ve en son e, intisab ettiği zat da İmam Cafer i Sâdık Rahimallâhu Allahu Kudüs-i Sirru'dur. İmam Câfir-i Sâdık bir keresinde e, ihvanına sohbet ederken bayezid Be Beslami dedi ki, Bayezid dedi, şu dışarıda dedi, e, tak, tak derler. Bu efendim, pencerenin kemerine eskiden tak derlerdi. Dedi ki, dışarıdaki dedi takın üzerindeki kitabı getir dedi. Ve ezdim Esra'nın buyurdu ki, Efendi Hazretleri dedi, ben takmak bilmem ki ben dedi. Yahu dedi, nasıl bilmezsin sen dedi. Bu kadar yıldan beri benim ya, hizmetimde bulunuyorsun, Benle oturuyorum, benimle kalkıyorsun. Daha bir taktan haberin yok. Hz. Muhtesemim Kudüs ki Efendim hazretleri. Ben buraya tak seyretmeye gelmedim. Ben buraya Efendim e, revak seyretmeye gelmedim. Ben seni gördükten sonra gözüm başka bir şey görmedi ki. Ben ne bileyim tak ne. Ben ne bileyim kitap nerede vesaire. Benim gözüm seni gördü. Artık her şeye kapandı gitti bu muhabbete para veriyorlar. Ümitsiz olmayalım ama sahip olduğumuz muhabbetin de hani kıratını, ayarını, kalitesini bilmekte yarar var. <gülüyor> Rabiatul Adaviye Kudsi sırru Sufyan Uyeyne'yi görüyor. E, Rahimallahu Teala diyor ki no, ne ne halin var senin diyor. Şu an diye böyle mahzun duruyorsun diyor. Diyor ki işte Mevla o kadar çok seviyorum ki, o kadar çok seviyorum ki yani işte hasret, üzüntü hali bitiriyor beni, bitiriyor, bitiriyor.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 E ee, işte la hükünte mahzunen lemma teتهي'a lek an tetneffes. aşık olsaydın aşıkın yüzünde kan olmaz. Aşık nefes alıp veremez diyor Rahmetü'l-Adeviyye. Yani mahbubun hasreti onu yakar kavurur. Rahmet Tasbih Hoca dedi ki çıkarken buradan. Yavdi bir bayram hoca dedi bir ehlullah sevdiğimiz için dedi. yani eee dedi vesaire. O da gitti yahu dedi vesaire falan dedi bu kadar yemek ye, bu kadar efendim, işte nefes al var vesaire, o da düğsele gitti diyor. Allah rahmet eylesin. Muhyiddin İbn Arabi Kudüs'ün sohbetinde bir delikanlı vardı. Sonra onu kapıdan birisi de aradı onu, baktılar o delikanlıya, adam buradaydı yok. nam diyor ki, oturduğu yerde sadece bir damla su vardı, bir damla su vardı.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 Bir gece diyor onun diyor muhabbet ve cezbesi yüreğime diş diyor. Baktım diyor alev alev yanıyorum, çayır çayır yanıyorum. Suyu çekilmiş kuru asma dalları gibi tutuşuyorum ben diyor. Hemen diye bir koyun postu buldum diyor. Mevsim kış. Kafaya da Emir Kıvazet'in aşkı vurunca postu aldım sırtıma diyor. Ayakkabı giymeyi de unuttum diyor. Baş açık, yalan ayak gidiyorum diyor. Emir Kıvazet'in olduğu ülkeye doğru, memlekete doğru. <Gülüyor>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 İlettiler. Emir Kral'a Emir Kral buyurdu ki, Efendisi, dediler ki, Bahattin geldi. Bahattin mi geldi? Beklesin dışarıda dedi. Dediler ki, Şahin Akşemen Kuddisi'yi sığırıyor, dışarıda bekle dediler. Şahin dedi ki, ya ben ta nereden geldim ya? Kar, kıyamet, soğuk bilmem ne vesaire, beni dışarı atıyor, içeri almıyor vesaire. <gülüyor> Kızdım, kızacağım gibi oldum vesaire. Dedim, Şşt, kendine gel, kendine gel. Vaktim olacak gibi değil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 Beni aldı diyor baktı ki üstüm başım kan revan donmuşum mertaraf kardan adam oldum. Kendi elleriyle diyor karlarımı siliyor diyor. Baktı diyor ayaklarıma işte şeyler batmış, taşlar batmış, dikenler batmış vesaire. Onları kendi elle çıkartıyor. Ayaklarım aldı patladı, yarıldığı için çatladı diyor. Oraları bir merhem sürüyor, bir şeye sürüyor vesaire falan. Ben var ya ne oluyorum biliyor musunuz diyor? Ben diyor erim erim eriyorum ben diyor.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 Ya Sultan Selim An Cennet Mekan der ki, aşkta padişah oluyor. Aşık olmayan insan adam değil diyor. Öyle laflar var ki yani bomba gücünde. Allahü Teala etkilenmeye bizleri muvaffak eylesin. Ay. Sultan Fatih Cennet Mekan derdi ki İstanbul'u fethettikten sonra, sanman İstanbul'u fethettiğime sevınıyorum, seviniyorum yani. Sanman.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 Sultan dedi ki muhabbetin gerekleri eğer yapılırsa yahsul fena fil mahbubi o zaman sevgilide fani olmak mümkün olacak ki şebikul fena fi şeyh الذي هو الدرجه الاولى في هذا طريقي bu var ya bu var ya mahbubta efendim fani olmak sevgili de fani olmak şeyhte şeyhte fani olmanın benzeridir bu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 Lün. Bu asma kilit demektir, kufl, <gülüyor> kuflun asma kilit demektir. Fakat Mevlana Ceydet-i Rum-i kuddesir Külfi derdi. Kylfi, önce kaf, sonra lam, sonra fe. Kylfi, Bugün neyse işte usulüne uygun ikaz ettiler. Dediler ki, Efendi Hazretleri ya sen işte kuflun diyeceğine kylfu diyorsun. Dolayısıyla bazı insanlar diyorlar ki ya bu ne, ne hocası diyorlar ya, ne evliyası ya.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 O diyor derken diyor kılıfı derdi diyor. Kılıfı der diyor. Ben de onun dediği gibi aynen tekrarlıyorum. Bana muhabbet ve cezbe gelsin diye. Mevlan'ın dostsun hatasını tekrarlıyor. Hatasını tekrarlıyor. Hatasını tekrarlıyor. Sen hangi gözle bakıyorsun? Taklidin bir de bu boyutu vardır tamam mı?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 Bu insanlar hakkında konuşurken, bin tane basama çıkacaksın, ondan sonra diyeceksin ki bu zatlar böyle insanlar. Sıfırda dibe vurmuşum ben, peki kalkıyorum, şudur budur, bunların ne. Aksaray'da, aşağı Aksaray'da bir arkadaş, bir arkadaşına yani diyor ki gel diyor gidelim İsmail a. diyor, şu Mahmud Efendi'yi biz ziyaret edelim diyor. Öbür de diyor ki, ya ne gerek var boş ver ya sen de diyor, onu abartıyorsun vesaire işte. Hocanın sıradan bir hoca dedi. Ya kardeşim bak bu adam dedi işte şöhreti çok duyuldu vesaire falan filan hayatta yaşıyor vesaire gidelim bir görelim ondan sonra bir duasını isteriz vesaire derken zor zor onu ikna ediyor ama efendiye karşı bir hakaret, temiz konuşmalar, bir işte istihfaf halleri vesaire o duyguyla buraya geldi efendi burada ikindi namazını kıldı o zaman kalkıp hemen aradan yol açıyorlardı ee, efendi evine tezden geçiyordu.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 Ben Mesnevi'de diyor at eşek hikayeler konuşturuyorum, diyor. Aslında tavşanları konuşturuyorum. Kargayla tilkiyi konuşturuyorum. Niye? Niye? Benim işim atlarla eşeklerle uğraşmak mı peki? Yok ama siz her gün bunlarla haşır neşir oluyorsunuz. Yani muhatap olduğunuz, tanıdığınız varlıkları ben alet yapıyorum da size diyor bir takım dersler anlatıyorum diyor. Başka türlü konuşsam da kafanı dağılmayacak diyor. Aşk olmadığı zaman işte böyle şeyler oluyor, kılfi diyor Mevlana, niye? O diyor, onun ben hatasını bile tekrarlamakla diyor, doluyorum, coşuyorum diyor, kendimden geçiyorum diyor Kudüs-i Sirruhu. fena <gülüyor> الْفَنَا فِي شِيْخِ اللَّزِينَ هُوَا دَرَجَدِ اُوْلَى Bak, mahbub da var ya, sevgili de var ya, Böyle bir fena hali var ki, Tarikatta birinci basamak, birinci basamak, birinci basamak, şeyhinde fani olmaktır. Yani onun karakteriyle karakterlenme meselesidir. Imam Rabbani başka mektubunda buyurur ki, diye tarikatı, şimdi herkes kendisini kantara koysun, teraziye koysun. diye tarikatı yedi adımdan ibarettir buyuruyor. Biz şimdi birinci adımı attık mı, atmadık mı? Yalnız umutsuz olmak yok ha ona göre. Dünyaya bin kere gelsem, Bin kere gelsem insanlara hep umut anlatırım. İnsanlara umut var etmeye efendim gayret ederim. Umutsuzluk asla ve kat'a teşhis edilemez. Diyor ki birinci adımın özelliği şu durum. Senin diyor gırtlağına diye bıçak dayasalar neredeyse bıçak gırtlağa girdi girecek şekilde sana diyorlar ki isminle ne? isminle ne? sen Cenab-ı Celle da o mahbubta veya diyelim işte Mevla'nın dostunda Öyle fani oldun ki, o sevginin peki deryasından çıkıp da adını diyemiyorsun Kemal veya işte Ahmet, Hasan, Hüseyin diyemiyorsun sen. Mamur Abban diyor ki, bu çıtayı yakadığınız zaman, Nakşibendiye tarikatında birinci adımı attın demektir diyor. Biz râviyiz biz. Gırtlağına bıçak saplıyorlar peki, aha gırtlak gitti gidiyor, sana diyorlar ki adın ne? Allah ise sevgisi, peygamber sevgisi, ondan sonra ne diyeyim sana işte şek sevgisi, seni öyle bir hale koyuyor ki, o halden çıkıp da, çıkıp da adım Ahmet diyemiyorsun dostum. Ecdad ı Zaman'da Yaman Dede diye bir adam vardı, Allah gani, gani rahmet eylesin. Bu Hristiyan'dı bu. Sonra efendim diyor ki, bir gece kalmedi bir darlık düştü diyor, neticede diyor, ee, sabaha doğru çıktım evden diyor, bağlar başında otururdu. Baktım ezanı Muhammed'e okunuyor diyor, daldım bir camiye diyor. Hoca efendi namaz kılıyor, ben de dışarıda böyle bekliyorum kapının ağzında. Namazı bitirdi, levenzellâ okudu. İçime diyor, İs İslam'a girme ve Müslüman olma aşkı düştü diyor. Fakat düşünüyorum ben İslam'a girersem ne olacak durum? Karım beni ifşa edecek, kızım bana tabanca çekecek vesaire. Kırk sene İslam'ı gizledim diyor, neticede artık nereden ineceğizse oradan kopsun der gibi Müslüman olduğumu ifşa ettim diyor. Tabi o zaman at kaçtı torba düştü misal, ortalık belveleye gitti diyor. Ben direndim, bu Yüksek İslam Öğrensisi'nde 1960'lar, 65'lere kadar e, Mevlana'nın kitabı meslemi üzerine ders verdi bu zat bütün ömrünü Mevlana ve Rasulü Ekrem'i incelemeye teksif etmişti. Rahmetli Amer Kahraman Hoca hocamız derdi ki, Taksim'deki Alman konsolosluğundan yukarıya çıkarken dedi, baktım Al Alman konsolosluğu binasının, binasına sırtını böyle dayamış hoca, böyle işte sallanıyor böyle gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, gel düştü düşecek zar zor kendini tutuyor. Yaklaştım baktım, aha, aha bizim Yaman dede'ye. Neticede selamünaleyküm böyle gözlerini açtı, açamadı neyse, ''Aleykümselam'' dedi. ''Hocam hayrola ne oldu size böyle? A, karnın mı açın? Ne, neyin var? Suyun mu yok?'' falan şeklinde. ''Hasta mısın?'' diye sordum. ''Yok oğlum, yok oğlum, yok oğlum.'' dedi. E, ''Hocam atsan sen, yeme yemek getireyim, su getireyim, hastayı sana hastaneye kavuşturayım ''Hoca bakıyorum böyle yıkılacak, gidecek vesaire olmadı bir türlü yani.'' Ne dediysem kabul ettiremedim. E hocam nedir bu hal peki? Dedi ki... o dedi. Şu an dedi. <nuest 172> Resulü Kerem'inôm adı bu Aşk beni istila etti. Tatatım kesiliyor. Ayaklarım tutmuyor. Yaman dedi. بَلَغَ الْغُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ اَبْدُ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَةً جَمِيُ خِصَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَلِهِ بَلَغَ الْغُلَابِ كَمَالِهِ O Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün mükemmelleriyle birlikte bütün güzel hasretleriyle birlikte yükseklere uçtu gitti. Keşfeddü eddu câbi cemâlihî, bütün karanlıkları aydınlığa çevirdi. Sûnet <gülüyor> cemîh onun bütün hasretleri, bütün ahlakları güzel mi? Güzeldir. Öyleyse Şeyh sade Baba diyor ki,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 kolera tipi bir hastalığa efendim maruz kalmıştı. Ne, ne savaşı ya, sağdan sola dönemiyor adam yatakta. Şeyh Musliddin Efendi zuhuratta Rasulü Ekrem ona buyurdu ki Süleyman kulumuz Farizayı cihadın için terk etti dedi. Kanuni Sultan Süleyman, Allah yolunda at koşturmayı niye bıraktı? Halbuki adam yatalak yatıyor. Geldi dedi ki padişahım dedi, Rasulü Ekrem böyle buyurdu dedi. Ne dedi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 Neticede geliyorlar kanın önüne, hadi bakın otağı kuruyorlar. Kanuni Sultan Süleyman rahmetli, haydin askerlerim, haydin benim yeniçerilerim, vurun vurun ne oldu kale düşmedi mi, haydin cengaverlerim, haydin benim mücahitlerim vesaire sürekli gaz veriyor askere. Yani böyle iyice pirilendi böyle. Neticede birinci kalenin düştüğünü gördü, ikinci kalenin düştüğünü görmeden vefat etti. Tarihçiler diyor ki, niçin peki o hasta haliyle buraya kadar geldi? Niçin diyorlar, e, yataktayken sürekli askeri teşcih etti, tahrik etti. Vurun askerlerim, hadi in askerlerim, hadi in askerlerim. Çünkü biraz sonra vefat edeceğini bilmişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Süleyman o kale ne oldu ya diye sordu zaman hesap vermekten korkuyordu diyor. Dedeyi sedyede, sedyede, sedyede ziyat var'a götüren peki he, duygu ne? Muhabbet. Nereye? Muhammed Mustafa aleyhi ve selleme. 26 milyon 400 bin kilometre kareyi o muhabbet peki fethetti. İnsanlar görünüyor ama aşk o işi yaptı. Allahü Teala her birimizi İslam'ın Saçlarına teleylesin inşallah. Ay.